Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası, Meşhur bir kısadır, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ahirete intikalinin yaklaştığını hissedince, mübarek hırkasının Veysel Karani Hazretlerine verilmesini vasiyet eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete doğmasıyla, Allah onlardan razı olsun, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali tarafından hırka Veysel Karani Hazretlerine götürülür. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani hazretlerinin bir su kenarında toprağı kazıp mağara gibi bir şey yaptığını görürler. Halktan kaçıp uzlet için buraya sığınmış. ibadet edip ıssız sahralarda dolaşmaktadır. Halkın arasında yaşamadığı için onu bu tenha yerde bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını takdim ederler. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani Hazretleri, siz burada biraz durun diyerek, hırkayı alıp, başını secdeye koyar. Şöyle yalvarmaya başlar. İlahi, Habibin, sallallahu aleyhi ve sellem, bu mübarek hırkanın, bana verilmesini vasiyet etmiş. Bunu giyip, ümmetinin bağışlanması için, sana yalvarmamı dilemiş. İlahi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini bağışlamadığın sürece ben bu hırkayı giymem. Böyle uzun süre dua halinde kalır. Üç gün üç gece devam eder. Sonra biri yanına varıp Ya üveys! Başını kaldırıp bize bir şey söyle. Durum ne oldu? Duana karşılık aldın mı der. Başını kaldırıp Acele davrandınız. Ümmeti Muhammed'in isyankarlarından üç bölük bağışlanmışken, biri kalmıştı. Hak Teâlâ'dan bunu da dilerken, siz yanıma gelip araya girdiniz. Hele siz varıp biraz dinlenin diyerek soruya cevap verir. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani Hazretleri, mübarek ırkayı alıp öper, yüzüne sürüp koklar, Sonra da bağrına basıp giyer. Hak Teâlâ'ya hamdü senâ edip, Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer yanına yaklaşıp, Ya Üveys! Bana nasihat et der. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani Hazretleri şöyle der. Halka kendini unuttur. Hak Teala'nın seni bilmesi yeter. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer devamını ister. Ya Üveys, biraz daha nasihatte bulun. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani Hazretleri, ya Ömer, Allah'ı bilir misin diye sorar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle der: Bilirim. Ancak başka şeyler de bilirim. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani Hazretleri şöyle der. Diğer bildiklerini unut. Allah'ı bilmen yeterli. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle der. Bir nasihat daha. Allah ona rahmet eylesin. Veysel Karani Hazretleri bu kadarı sana yeter. Beni daha fazla işe karıştırmayın, varın gidin, işinize bakın diyerek makamına çekilir. Kıssadan anlaşılıyor ki Hakk'a talib olanlara halktan uzaklaşıp uzlete çekilmek gerekir.